Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve en Allah ve ma ve salli ve sellem ve ve Muhammed Güzeller güzeli, güzel Mevlam'ın güzeller güzeli, güzel peygamberine indirdiği okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderdiği güzel Kur'an'ın, ilim, merhamet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel matapları. Selam Aleyküm. Dünya ve hare sıkıntılarından kurtuluş ve esenlik, sonsuz dünya ahiret huzur ve mutluluğu üzeriniz olsun. Aynı kaynaktan beslenen ayrı dergahlar olabilir. Bakanların hasretle baktı, ama baktıkça daldığı rahmet deryaları olabilir. Dünya karşılığında ahireti satın almış, Allah ve onun Resulünü her ikisine tercih etmiş bir kişiden bahsedelim mi? Sa'd i̇bn Amir El-Cumahi, genç Said. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş tarafından yakalanan sahabisi Hubeyb bin Adi, Reci ve vakalarının sonunda öldürüldüğünü görmek için Kureyş ileri gelenlerinin davetiyle Mekke'nin dışındaki Tenime yani şu andaki Hazreti Ayşe Mehcid'in olduğu yere çıkan binlerce kişiden sadece birisiydi. Genç oluşu ona başkalarını kenara iterek Ebu Süfyan bin Harp Safvan bin Umeyye ve merasimlerde ön sıralarda yer alması gereken başka kimseler gibi Kureyş büyükleriyle yan yana durma imkanı vermişti. Bu sayede Hubeybin şahsında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den intikam almak ve onu öldürmekle Bedir'deki ölülerinin öcünü almak için kadın, çocuk ve gençlerin zincire vurulu olarak ölüm alanına götürdükleri Kureyş'in esirini görme imkanını da veriyordu. Hubeyb bundan hepsinden fırak etmişti. O İman ile dirilmişti. Ölürse canlar değil tenler ölesi, canlar ölesi değil diyordu. Bu insan yığını öldürmek için hazırladıkları yere esiri getirdiklerinde genç Said İbn Amir uzun boyuyla Hübeybe yaklaşıp dar ağacının önünde duracaktı. Kadın ve çocuk çıkardıkları arasında onun şu sözlerini şahit oldu. Ne olur bırakın da Ölmeden önce dünya sahnesinde son bir iki rekat namaz kılayım. Oradaki herkes isteğinin yerine getirilmesini kabul ettiler. Sonra onun Kabe'ye yönelip iki rekat namaz kıldığın herkes seyretti. Daha sonra onun Kureyş ileri gelenlerine yaklaşıp vallahi eğer ölümden korktuğum için namazı uzatmış olduğumu düşünmeseydiniz daha fazla namaz kılmak isterdim mi? Böylece o, kendi halkının Hubeybi diri diri fıçaladıklarını bizzat gözleriyle görmüştü. Kavmi, Hubeybin vücudunu parçalarken, onu şehit ederlerken şöyle diyordu. Kendin kurtulup, Muhammed'in aleyhi ve sellem, senin yerine burada bu şekilde olmasını ister misin? Kanlar içinde olan Hubeyb. Soğuk kanlılık içerisinde canını Rabbine vermek üzere... Son halini, vakarını koruyan Hubeyb bu söz karşısında ciddileştiği keskin bakışlarını soranların üzerine çevirdi. Vallahi Resulullah'a bir diken batırılması karşılığında kurtulmayı ve çoluk çocuğumun arasında rahat olmayı istemem. Onun ayağına bir dikenin batmasındansa ben burada binlerce kez canımı vermeye hazırım. Kaldı ki benim yerime şu eziyetleri çekmesini. Asla kabul edemem. Onun bu cevabı üzerine halkın elleri havaya kalkıyordu. Öldürün onu, öldürün onu sesler yükseliyordu. Halbuki onlar ölüydü. Hübeyb diriydi. Şimdi hay olan, ezeli ve ebedi diri olan Allah'a yönelerek, ustad ederek diriler kervanına katılacaktı. Said Amir, Hübeyb'in daracından gözünü semaya dikerek şöyle dediğini de duymuş. ''Allah'ım burada bana bu eziyet yapanları ihmal etme, onları sana havale ediyorum.'' Böylece o, yağdırılan mızrak ve savrulan kırıç darbeleri arasında idam edilerek, son nefesini Kabe'nin Rabbine and ki kazandım gitti diyerek verdi. Kureyşiler Mekke'ye döndü. Günlük problemleri ve sıkıntılar arasında Hubeyb'i ve onun öldürülüşünü çabucak unutuvermişlerdi. Fakat Hubeyb genç Said'in hatırından bir an bile çıkmıyordu. Uyuduğumda rüyasında uyanıkken hayalinde Said sürekli Hubeyb'i görüyordu. O da önünde iki rekat namazını kılıyordu. Her an gözünün önünde bu şekildeydi. Onun Kureyş'i Allah'a havale edişindeki ettiği dua kulaklarında çınlıyordu. O yüzden kendisine bir yıldırım çarpmasından veya üzerine gökten bir taş düşmesinden korkuyordu. Hubeyb, Say'de daha önce bilmediği birçok şeyi öğretmişti. Gerçek hayatın iman ve ölünceye kadar bu inanç uğrunda bir mücadele olduğunu öğretmişti. Yine ona köklü bir imanın olmazları olur hale getirdiğini öğretmişti Hubeyb. Ona başka bir şeyi daha öğretmişti. Arkadaşlarının tam desteğine sahip tek kişi kendisine yücelerden mahi gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İşte böylece Allah Said bin Amir'in gönlüne rahmet damlalarını bıraktı. Gönlü İslam'a kabule zaten zemin arayan Said böylece göğsünü İslam'a açmış oldu. Herkesin içinde kalkıp Kureyş'in işlediği günahlardan uzak kaldığını... Onların putlarını kaldırıp attığını ve Allah'ın dinine Hz. Adem ile başlayan Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile gelen ilim, merhamet ve aşk medeniyeti İslam dinine girdiğini açıklamıştı. Kureyşlerin zulümleri, tefrikaları, işkenceleri, tehditleri. Hiçbirisi ama hiçbirisi Said'in umurunda değildi. Said bin Namir Medine geçet etti. Hayber ve ondan sonraki savaşlarda Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ile beraber oldu. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın dünyaylarını değiştirmelerinden sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in ellerinde kınından sıyrılmış bir kılıç gibi zalimlerin karşısında oldu ve dünya karşılığında böylece ahireti sahasını alan Allah'ın rızasını, onun vereceği sevabı, nefsin canın diğer isteklerine ve bedenin arzularına tercih eden müminlerin biricik ve tek örneği olarak yaşadı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iki halifesi, Said bin Amir'in doğruluğunu ve dindarlığını bilirler. Onun nasihat ve sözlerini dikkate alırlardı. Hz. Ebu Bekir'in ardından Hz. Ömer İdbil Hattab radıyallahu anh halife olduğunda, onun yanına gelip şöyle diyordu. Ey Ömer! Halkın işlerini yaparken... Allah'tan korkmanı, Allah'ın emirlerini yerine getirirken, insanlardan korkmamanı ve sözünün fiiline aykırı olmamasını tavsiye eder. Sözün en hayırlısı, fiilin, icraatin yani yapılanın doğruladığıdır. Ey Ömer! Uzak yakın işlerini, üzerine aldığın Müslümanlarla ilgilen, kendin ve ailen için istediğini, onlar için de iste. Kendin ve ailen için istemediğini onlar için de isteme. Hakkı elde edinceye kadar o zorluklarla baş başa mücadele et. Göğüs ger. Allah'ın emirlerini yaparken hiçbir dedikodudan ve hiçbir kınamadan korkma. Hazreti Ömer ya Said buna kimin gücü yeter diyordu. Said radıyallahu anh. Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin başına getirdiği, kendisiyle Allah arasında hiç kimse olmayan senin gibi birinin buna gücü yeter ey Ömer diyordu. Bir ara Hazreti Ömer radıyallahu an Said radıyallahu anı kendisine yardımcı olmaya çağırarak dedi ki ey Said biz seni Humus'a vali tayin etmek istiyoruz ey Ömer. Allah rızası için bunu benim başıma bela etmemeni rica ediyorum. Ey Said! Siz halifeliği benim boynuma geçirdiniz. Beni yalnız bırakıyorsunuz ama valiliği kabul etmiyorsunuz. Bu olur Bunun üzerine Musa vali olarak Said radiyallahu anh tayin edildi. Hazreti Ömer, ey Said! Sana biraz aylık bağlayayım mı diye sordu. Ey Ömer! Ben onu ne yapacağım? Bana gelenler zaten ihtiyacımdan fazladır deyip Humus'a gitti. Bir müddet sonra Emirül Mü'minin Hazreti Ömer İdnil Khattab radiyallahu anh'a Humus halkından güvendiği bazı kişiler geldi. Hazreti Ömer radiyallahu anh onlara bana fakirlerinizin isimlerini yazın da ihtiyaçlarını gidermeye çalışayım dedi. Bir mektup gönderdiler. İçinde falanca, filanca ve Said i̇bn Amir yazılıydı. Said i̇bn Amir mi? O sizin valiniz ''Valiniz fakir mi?'' dedi. ''Evet, vallahi o uzun günlerini evinde hiç ateş yakmadan geçirir.'' Hazreti Ömer radiyallahu anh bunun üzerine gözyaşların sakalını ıslatıncaya kadar ağladı, ağladı, ağladı. Sonra ona bin dinar göndermeye karar verdi. Dinarları bir turbaya koydu ve onlara şöyle dedi. ''Ona benden selam söyleyiniz.'' Emirül Müminin senin ihtiyaçların için şu parayı gönderdi deyiniz. Sayde para torbasını getirdiler. Torbanın içine baktı, bir de ne görsün? Dinarlar. Paraları kendisinden uzaklaştırmaya ve İnna lillahi ve inna ileyhi Biz Allah içiniz, Ondan geldik, ona aidiz ve ona döneceğiz. Demeye başladı sanki başına bir felaket gelmiş veya önemli bir meseleyle karşılaşmış gibi çünkü bu ayet başında da buyurulduğu gibi سَعِذُوا بِاللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اسَابَتْهُمْ مُس۪يبَتٌ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اَلَيْهِ رَاجِهُمْ olarak Bakara Suresi'ne bir olur ki, o kişiler ki başlarına bir musibet isabet ettiğinde bu şekilde derler diyor karısı o böyle deyince merakla geldi ''Ne oluyor sana ey Sait? ''Yoksa, yoksa Emir el Müminine bir şey mi oldu?'' ''Tam tersi ey hanım, ondan daha büyük. ''Said, Müslümanların başına mı bir şey geldi yoksa?'' ''Yoo hanım, ondan daha büyü.'' ''Neymiş ey Said bundan daha büyü?'' ''Ey hanım, dünya ahiretimi bozmak için benim evime girdi.'' ''Fitne benim evime yerleşti.'' ''Öyleyse ondan kurtulmaya bak.'' ''Bana bu konu derdim eder misin?'' dedi. Evet dedi hanım. Said dinarları alıp torbalara koydu ve Müslümanların fakirlerine gönderdi, Dağıttı. Kısa bir müddet sonra Hazreti Ömer radiyallahu an incelemelerde bulunmak üzere Şam diyarına gitti. Humus'a geldiğinde halk valileri şikayetleri sebebiyle Humus'a küçük kufe denilirdi. Ona hoş geldin demeye gitti. Ömer dedi ki valinizi nasıl buluyorsunuz? Ömer'e valiyi, Said'i şikayet edip birbirinden büyük dört hareketini söylediler. Hz. Ömer bizzat kendisi anlatıyor. Said'le şikayetçileri bir araya getirdim ve Allah'a onun hakkında düşüncelerimde yanılmadığımı göstermesi için dua ettim. Çünkü ona büyük güvenim vardı. Hepsi bir aradayken dedim ki, ''Valinizden şikayetiniz nedir?'' Sözcüleri dedi ki, ''Gün yükselinceye kadar Bizim yanımıza çıkmaz, dediler. Said'e döndüm. Ey Said, bu konuda ne diyorsun dedim. Biraz sustu. Ve sonra, vallahi bunu söylemek istemiyordum. Fakat şimdi söylemem gerekiyor. Benim ailemin hizmetçisi yok. Her sabah ben kalkıp onlara hamur yoğuruyorum. Mayalanıncaya kadar biraz oyalanıyorum. Sonra ekmek yapıyorum. Sonra da abdest alıp halkın arasına çıkıyorum. Hazreti Ömer sucaktı. Dönecekti sözcülere. Bundan başka şikayetiniz nedir? Dediler ki, geceliğin hiçbirimizin işini görmez. Bu konuda ne dersin ey Said? Vallahi ey Ömer, bunu da açıklamak istemezdim. Ben gündüzü onların işlerine, geceyi de aziz ve celil olan Allah'a ibadet ayırdım. Hazreti Ömer, derin bir sükunetin ardından, Başka şikayetiniz nedir? dedi, sordu sözcülere. Ayda bir gün bizim aramıza çıkmaz dediler. Bu nedir Said dedim. Ey müminlerin emiri. Biraz önce de bahsettiğim gibi benim hizmetçim yok. Üzerimdekinden başka da elbisem yok. Ayda bir defa elbisemi yıkarım. Ve kuruyuncaya kadar beklerim. Akşama doğru onların arasına çıkarım. Hazreti Ömer bu sefer biraz şiddetlenmeye başladı. Daha başka şikayetiniz nedir dedi. Bazen şuurunu kaybeder ve yanındaki kimseden haber olmaz. Said bu ne? Ey emirer müminim. Ben müşrikken Hubeyb bin Ali'yi getirilmiş şehit edilişine şahit olmuştum. Kureyşliler onun vücuduna yara üzerine yara açıyorlardı. Şehit edilmeden önce ona sormuşlardı. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Senin yerinde olmasını ister misin? O da vallahi onun ayağına bir dikkenin batması karşılığında ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmayı istemem. Bin canım feda. Ayağına bir dikenin batmasına razı değilim. O güne ait hatırladığım şeyler, Allah'a inanmayan bir müşrik olarak Hubeybe, o durumda yardım edememem sebepleriyle Allah'ın beni hiçbir zaman affetmeyeceği düşüncesine kapıldım. İşte ben bu yüzden ara sıra şuurumu kaybediyorum. O anları düşünüyorum. Allah beni affetmezse, Hubeybin karşısında hesaba çekerse, halim ne olur diye düşünüyorum. Bunun üzerine Ömer radiyallahu an, Said hakkındaki görüşlerimde beni yanıltmayan Allah'a hamdolsun dedi. Sonra ona ihtiyaçlarına harcaması için bin dinar gönderdi. Karısı bin dinarı görünce, yaptığın hizmetten dolayı bizi zenginleştiren Allah'a hamdolsun. Kendimizi biraz yiyecek satın al, bir de hizmetçi tut dedi. Kocası da Said de ona, ''Sana bundan daha iyisini söyleyeyim mi hanımcım?'' dedi. Karısı, ''Nedir?'' dedi. ''O, biz bunları en çok muhtaç olacağımız anda kıyamette bize verilmek üzere, şimdi bizden daha muhtaç olanlara verelim.'' dedi. Karısı, ''O nasıl oluyor?'' dedi. O da, ''Ayetik Cerime'yi hatırlıyor musun?'' ''Neydi?'' ''Onları Allah'a güzel bir ödünç olarak veririz.'' Karısı, ''O zaman.'' Anladı. Tamam dedi. Allah sana bunun mükafatını versin. Oturdukları yerden kalkınca hemen dinarları keselere koydu. Ailesinden birine şöyle dedi. Bunları filancanın dullarına, falancanın yetimlerine, falancanın yoksullarına ve falanca ailenin muhtaçlarına götürür. Allah Said İbnül Amir'den razı olsun. O kendileri fakir olsalar bile başkalarını nefislerini tercih eden Kur'an'da övülmüş bahtiyar müddinlerdendi. Selam olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gidip dünyada cennet bahçesi bir hayat yaşayıp ahirette sonsuz cennete ereşebilenlere. Nefs Mekke'sinden Gönül Medine'sine hicret eden bu aşk erlerine selam olsun. Var mısınız? Bizlere Allah Resulü'nün yaşamının nasıl yaşanılacağını öğreten Eshab-ı Kiram efendilerimizden bir tanesini daha paylaşalım sizlerle. Abdullah bin Huzafe olsun bahsedeceğimiz sahabe. İslam, Abdullah bin Huzafe'ye zamanında dünyanın iki büyük hükümdarı olan İran Kisra'sı ve Bizans'ın imparatoru Kayser'le görüşme imkanı vermişti. Abdullah'ın Onların her biriyle zamanın hiç unutamayacağı ve tarihin dilinden düşüremeyeceği bir hikayesi vardı. İran hükümdarı Kisra ile onun hadisesi şöyleydi. Hicretin 6. yılıydı. idi. Sevgilimiz Resulullah aleyhissalatu vesselam eshabından bazılarını yabancı devlet başkanların elçi olarak göndermeye karar vermişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam elçilerle gönderdiği mektuplarla onları İlim, merhamet ve aşk medeniyeti İslam'a davet ediyordu. Resulullah Aleyhisselam önemli işin tehlikeli olduğunu biliyordu. Bu elçiler daha önce bilmedikleri uzak memleketlere gideceklerdi. Onlar ne dillerini ne de hükümdarlarının huy ve karakterlerini biliyorlardı. Bunlardan başka onlar bu hükümdarları dinlerini bırakmaya, şeref, itibar ve üstünlüklerini terk etmeye ve daha düne kadar bir kısmı onların uyruğu olan bir milletin dinine girmeye davet edeceklerdi. Bu tehlikeli bir yolculuktu. Böyle bir yolculuğa çıkan, hayatını kaybetmiş, ondan dönen, dünyaya yeniden gelmiş demek gibiydi. Onun için sevgilimiz Resulullah aleyhissalatü vesselam hesabını toplamış ve konuşmak üzere ayağa kalkmıştı. Rabbimize hamdüsenadan. senadan... Ve övgiden sonra şehadet getirmiş. Ben bazılarınızı yabancı devlet başkanlarına göndermek istiyorum. İsrailoğullarının Meryem oğlu İsa'ya karşı çıktıkları gibi bana karşı çıkmayınız demişti. Resulullah'ın eshabı Ya Resulallah. Biz senin istediğini senin adına yerine getiririz. Bizi istediğin yere gönder. Biz Allah'ın yolunda olan yardımcılarınız. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Arap ve Arap olmayan hükümdarlara yazdığı mektupları götürmeleri için sahabeden altı kişiyi seçecekti. Abdullah İbni Hüzafe bu altı kişiden birisiydi. Resulullah'ın mektubunu İran hükümdarı Kisra'ya o götürecekti. Abdullah bin Hüzafe atını hazırladı. Çoluk çocuğuna kavuşmak belki cennette diye veda etti. Dere demeden amacına doğru yürüdü. Hem de Allah'tan başka hiç kimsesi olmadan tek ve yalnız başına İran'a vardı. Kocaman Sasani İmparatorluğu. Dünyanın büyük iki gücünden bir tanesi. Bir tanesi Sasani bir tanesi Bizans. Hükümdarın yanına girmek için izin istedi. Hükümdarın adamlarına ona getirdiği mektubu hatırlattı. Kisra sarayanın süslenmesini emretti. Oturumda hazır bulunmaları için... İran'ın büyüklerini çağırdı ve onlar da geldiler. Neden sonra Abdullah bin Huzafe'nin huzuruna girmesine müsaade etti. Abdullah radiyallahu an üzerinde kadife elbiseler olan İran'ın en büyüğünün huzuruna kabı elbiseleriyle ve bir halk tiplemesiyle girdi. Fakat başı dikti. Göğsünde İslam'ın şerefi ve gönlünde imanın yüceliği vardı. Kisra onun geldiğini görünce hemen adamlarından birine mektubu elinden almasını işaret etti. Abdullah dedi ki, hayır. Resulullah aleyhisselam bizzat kendi elimle vermemi emretti. Ben Allah Resulü'nün emrine karşı gelmem dedi. Kisra adamlarına bırakın yanıma gelsin dedi. Kisra'ya yaklaştı. Mektubu bizzat kendi elleriyle verdi. Kisra, Hireli yani Kufe'de olan bir bölgedir orası. Arap bir katibi çağırdı. Mektubu önünde açıp okumasını emretti. Mektupta şöyle yazılıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Muhammed'den İran'ın büyük Kisra'ya. Selam doğru yolda olanların üzerine olsun. Kisra mektuptan bu kadarını duyar duymaz çok öfkelenmiş. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Boynundaki damar Patlayacak gibi şişmişti. Çünkü Resulullah önce kendi ismiyle başlamıştı. Katibin elinden mektubu çektiği aldı. Mektubun içindekileri öğrenmeden ve ''O benim kölemken bana bunu mu yazıyor?'' diye bağırarak yırtmaya başladı. Abdullah İbni Huzafe'nin salondan çıkarılmasını emretti ve çıkarıldı. Abdullah İbni Huzafe başına daha neler geleceğinden habersiz Kisra'nın salonundan çıktı. Ödürülecek miydi? Yoksa serbest mi bırakılacaktı? Ne olursa olsundu. Allah Resulü'nün görevini getirmemiş mi diğerine? Vallahi Resulullah'ın mektubuna bu şekilde zarar verdikten sonra ne olacağımı aldırmam dedi. Atına bindi ve oradan ayrıldı. Kisra'nın öfkesi yatışınca Abdullah'ın yanına getirilmesini istedi. Fakat onu bulamadılar. Aradılar... Taradılar. İzine rastlayamadılar. Ceziratürl-Arab'a giden yolu kontrol ettirdiler. Nihayet sınırı geçtiğini öğrendiler. Abdullah, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldiğinde Kisra'nın davranışını ve mektubunu yırtma olayını anlattı. Resulullah da, Allah da onun devletini parçalasın sözüyle cevap verdi. Kisra, Yemen'deki vekilliğini Bazan'a şöyle bir mektup yazdı. Hicaz'da çıkan bu adama Güçlü kuvvetli iki adamı gönder. Adama bana getirmelerini söyle. Bazen iki gözde adamını Resulullah'a gönderdi. Onlara Resulullah Aleyhisselam'a götürmeleri için bir de mektup verdi. Mektubun içinde Resulullah'ın hiç gecikmeden Kisra'ya gitmesini emrediyordu. Ayrıca peygambere ait bilgi toplamalarını, onu iyice araştırıp elde ettikleri bilgileri kendisine ulaştırmalarını istiyordu. Bu iki adam hızla Yol alıp Taif'e geldiler. Orada Kureyşli tacirlerle karşılaştılar. Resulullah'a sordular. O Yesrib'de dediler. Tacirler sevinç ve neşe içinde Mekke'ye dönüverdiler. Kureyş'i tebrik edip şöyle dediler. Gözünüz aydın. Pisra Muhammed'e baş kaldırdı. Sizi onun şerrinden kurtarmış oldu. Bazılarının adamları da Medine'ye doğru yollarına devam ettiler. Oraya vardıklarında... Resulullah Aleyhisselam'la görüşüp mektubu verdiler. Dediler ki, hükümdarlar, hükümdarı Kisra, bizim hükümdarımız bazana seni kendisine götürecek adamları buraya göndermesini yazdı. İşte biz seni Kisra'ya götürmek için geldik. Eğer bizimle gelirsen, Kisra senin yararına olanı söyler ve sana kötülük etmez. Eğer kabul etmezsen, onun güçlü olduğunu, seni ve halkını yok edebileceğini biliyorsun. Resulullah tebessüm etti ve onlara dedi ki bugün siz kaldığınız yerlere dönün ve yarın gelin. Ertesi gün Resulullah'ın yanına geldiklerinde dediler ki Kisra'nın yanına gitmek için hazır mısın? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara artık bugünden sonra Kisra ile hiç görüşemeyeceksiniz. Allah onun vaadini doldurdu, canını aldı. Hatta şu ayın şu gecesinde oğlu Şireveyhi ona musallat etti dedi. Resulullah'ın yüzüne baktılar, hayretlerini giz, gizleyemediler. Sen ne söylediğini biliyor musun? Bunu Bağzana yazalım mı? dediler. Allah Resulü, evet ona deyin ki, benim dinim yakında Kisra'nın devletinin eriştiği yerlere erişecektir. Eğer sen Müslüman olursan Yemen'e hükümdar olursun dedi. Bağzanın adamları Resulullah'ın yanından çıktılar. Gidip durma ona haber verdiler. O dedi ki, Muhammed'in söylediği doğruysa o peygamberdir. Eğer öyle değilse onun hakkında bir şey düşüneceği istedi. Bir müddet sonra bazana Şireveyh'in mektubu geldi. Mektupta şöyle yazıyordu. Kisra'yı öldürdüm, onu sırf halkımızın intikamını almak için öldürdüm. Çünkü o, halkın ileri gelenlerinin öldürülmesini, kadınlara saldırılmasını ve malların yağm edilmesini görmüştü. Bu mektubu aldığında, Orudiklilerin bana itaat etmelerini sağla diyordu. Bazen, mektubu okur okumaz yere fırlattı ve hemen Müslüman olduğunu açıkladı. Onunla birlikte Yemen'deki İranlılar da Müslüman oldular. İşte bu Abdullah bin Huzafi'nin İran hükümdarı Kisra ile yaptığı görüşmenin bir ifadesiydi. Bizans'ın imparatoru Kayserle ile görüşme hadisesi de aynı özelliklere benziyor ama biraz daha farklı. Kayserle ile görüşmesi... Hz. Ömer radiyallahu halifeliği zamanında. Bu da çok tuhaf bir hadise. Hicretin 19. senesinde Hz. Ömer radiyallahu anh Abdullah i̇bn de bulunduğu bir orduyu Bizanslılarla savaşmak üzere yola çıkarmıştı. Bizans İmparatoru Kayser'e Müslüman askerlerdeki inanç samimiyeti ve sağlamlığına Allah ve Resul için canlarını değer vermediklerine dair haberleri ulaşmıştı. Adamlarına bir Müslüman esir yakaladıklarında onu öldürmemelerini ve kendisine sağ olarak getirmelerini emretti. Abdullah İbni Huzafe Bizanslıların eline esir düştü. Hükümdarlarına götürüp dediler ki işte bu Muhammed'in dinine ilk girenlerden onu esir alıp size getirdik efendim dediler. Bizans hükümdarı Abdullah İbni Huzafe'yi uzun uzun gözleriyle süzdükten sonra sana bir şey teklif edeceğim. Neymiş o? Sana Hristiyan olmanı teklif ediyorum. Eğer Hristiyan olursan seni serbest bırakırım. Sana ikramda bulunurum. Abdullah radiyallahu anh sert ve kesin bir ifadeyle benim için ölmek teklif ettiğin şeyden bin defa daha iyidir dedi. Sen zeki birine benziyorsun. Eğer teklifimi kabul edersen seni mülk ve saltanatıma ortak ederim. İplerle bağlı olan Abdullah gülümsedi. Vallahi... Hazreti Muhammed'in dininden bir an bile dönmeme karşıdık. Senin ve Arapların sahip olduğu her şeyi versen yine dönmem. Hazreti Muhammed'in dininde kölelik senin dininde su olmaktan daha evladır benim için. O halde seni öldüreceğim. Yapabilirsiniz dedi. Aklıma. Hükümdar onun çarmaha girilmesini emretti. Okçularına Rumca ellerinin yakınına atın." dedi. Kendisi de Hristiyan olmasını teklif ediyordu. Fakat Abdullah kabul etmiyordu. Bu defa ayaklarının yakınına atın dedi. Bu arada Müslümanlıktan ayrılması için telkinde bulunuyordu. Abdullah da kabul etmemekte direniyordu. Bizans İmparatoru Kayser ona o ok katılmamasını ve çarmıhtan indirilmesini istedi. Daha sonra büyük bir kazan getirdi. İçine zeytinyağı doldurulup ocağa konuldu. İçindeki yağ kaynayınca... İki Müslüman esir getirtip birisinin kazana atılmasını emretti. Birisini kazana attılar. Bir de baktılar ki perişan oldu. Arkasından Abdullah bin Huzair'e dönüp Hristiyan olmasını teklif etti. Abdullah öncekilerden daha sert bir şekilde reddetti. Baktık olmuyor. Onun da kazana atılmasını emretti. Abdullah kazanın başına getirilince ağladı. Gözyaşlarını tutamadı. Kayser'in adamlarından biri hükümdara "Efendimiz ağlıyor." dedi. Kayser onun teklifini kabul etmediğine pişman olduğunu zannetti ve "Yanıma getirin." dedi. Karşısında durunca yine Hristiyan olmasını teklif etti. Abdullah Ratu kabul etmeyince "O zaman niye ağladın?" dedi. Abdullah "Kendi kendime şu anda bu kazana atılıp gideceksin dedim ve istedim ki vücudumdaki tüylerin sayısınca canım olsa da böyle kazana atılsın. İşte beni ağlatan. Budur. Vücudumdaki tüylerin sayısınca canım olsa da böyle kazana atılsın. İşte beni ağlatan budur dedi. Hükümdar sustu. Tokat gibi bu cevap karşısında durdu. Seni serbest bırakırım ama benim başım peçeceksin dedi. Onun başı hastalık sebebiyle ker olmuş bir baştı. Başında tek bir saç bile yoktu. Abdullah Radhiyallahu an susdu. Ve sonra şöyle dedi. Bütün Müslüman esirleri de serbest bırakırsan dediğini yaparım. Hükümdar, bütün Müslüman esirleri de dedi. Abdullah radiyallahu an şöyle diyor. Kendi kendime şöyle dedim. Bu Allah'ın düşmanlarından biridir. Beni ve bütün Müslüman esirleri serbest bırakması için onun o hastalıklı başını öpeceğim. Bundan bana bir zarar gelmez. Ona yaklaştı, başını öptü. Bizans hükümdarı Müslüman esirleri getirip ona verilmesini istedi. Böylece esirler ona verildiler. Abdullah bin Huzafe Hazreti Ömer radiyallahu yanına gelip başından geçenleri anlattı. Hazreti Ömer çok duygulandı. Her Müslümanın Abdullah ibni Huzafe'nin başına öpmek vazifesidir. İşte önce ben yapıyorum dedi. Sonra kalktı. Onun alnından öptü. Selam olsun ibadetinde, amelinde, fiiliyatında, icraatında, sabrında, tevekkülünde, sahabe-i kiramın örnek hayatlarından darın bilenlere selam olsun bir Abdullah gibi kendisini kardeşlerine feda edebilenlere, Allah'ım benim yarımken her yer dar olsa ne yazar bilenlere bir kulun dahi sonsuz azaptan kurtulup sonsuz rahmete erişebilmesi adına bütün dünyevi zevklerden frak edebilenlere selam olsun. Haramların çekiciliğinden, helallerin izzet ve şerefine hicret edebilenlere. Evet sevgili dostlar. Bugünkü gafletten kurtuluş adı sohbet programımızı iki ayrı sahabe-i kiramın hayatlarından birkaç portre ile nimetlendirelim, bereketlendirelim istedik. Rabbim onların bu tablolarından hayatlarına rahmet katabilenlerden kılsın bizleri. Onların bu örneklikleri olmasa Resulullah Aleyhisselam'ın onlara kazandırdıklarını öğrenmemiz ne kadar zor değil mi? Onlar düğünün eşkıyasıyken Allah Resulü'nden o Allah Resulü'nün kaynak olan deryasından beslenerek yetiştiler, büyüdüler, meyve verdiler. İnşallah biz de onlar gibi meyve verebiliriz. Meyvelerimizle bütün insanları kana kana doyurmak adına gayret edebiliriz inşallah. Bu ve önceki sohbetlerime www.adnansensoy.com internet sitemden ulaşabilir, iletmek istediklerinizi iletebilirsiniz. Dualarımızdasınız efendim. Dualarınızda olabilmek kazanabileceğimiz en güzel nimetlerdendir. Sizleri Allah için seviyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm. Rahmet Allah ve